org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Eczane destek personeli eğitimini tamamlayarak sertifika alan kişiler hakkında Bilindiği üzere eczane destek personeli eğitimi alanlara verilen sertifikalar, 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarz icrasına dair kanunun geçici 7. maddesinde yer alan, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5 Haziran 1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Bu hükümde söze edilen sertifikalar olup, geçerlilikleri ve sahip olan kişilere sunduğu yetki açıkça zikredilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 14 Aralık 2012 tarihli duyurusunda belirtilen eğitim ve eğitim sonucunda verilecek sertifikalar üçlü protokol ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu çerçevesinde verilen eski eğitim ve sertifikalarla aynı nitelikte olacak ve sahip olan kişilere Aynı yetkileri verecektir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere eski sertifikalar geçerliliğini sürdürmektedir. Ve bu sertifikaya sahip olanların yeni açılacak eğitimlere katılmasına gerek yoktur. Bugünkü soru cevap programımızdaki konumuz bu şekildeydi. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Gülce'nin kılıç.